Günaydın. Geçtiğimiz yıl Gezi Park olayları ile başlatılan biber gazının kullanımının kaldırılmasını talep eden kampanya yeniden hareketlendi. Oya Koca tarafından Change.org Taksim biber gazı adresinde başlatılan imza kampanyası 60 bin imzaya yaklaştı. Zehirleyici bir kimyasal olan biber gazı ve benzeri maddelerin kamu sağlığına etkileri sebebiyle kullanımdan kaldırılmasını istiyorum diyerek söze giriyor Oya. Gaz tabancalarını sayısız kere hedef gözeterek, yakın mesafeden yurttaşlarına yönelten kimi emniyet mensuplarının temel insan haklarından yaşam hakkına doğru kast ettiği kabul edilmeli. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 17 Aralık 1979'da kabul edilen kolluk kuvvetleri davranış kurallarının ilk cümlesi şöyle der: Polis yetkilerini kullananlar insan onurunu daima saymalı, korumalı ve tüm kişilerin insan haklarını en yüksek mertebede tutmalıdır. Barışçıl Gezi Parkı protestolarının üzerine tonlarca biber gazı ile yürüyen sayısız görüntü kaydında belgelendiği üzere gaz tabancalarını silah gibi göstericilerin baş ve vücutlarına nişan alarak yaralamaya kasıtıyla kullanan polis gösterileri kontrol etmektense kontrolden çıkarmıştır. Oysa ilgili kanun maddesi kolluk kuvvetlerine direnmenin mahiyetine göre artan nispette ve sadece direnenleri etkisiz hale getirecek nispette kullanmayı şart koşar diyerek yasal çerçeve hakkında da bilgi vermiş. Oya diyor ki, polisin ölümcül olmayan kimyasal etki dozajını kat be kat aştığını, günler boyu İstanbul, Ankara ve İzmir'de belli bölgeleri gaz bulutu altında nefes alınmaz vaziyette bıraktığını söylemiş. Kapalı mekanlarda ve konutların içinde dahi kullanılmıştır. Bahreyn'de geçen yıl göstericileri bastırmada bu şekilde aşırı kullanılan gaz, 34 kişinin ölümüne yol açmıştır. Korkumuz o ki ülkemizde de gaz etkisiyle, Ölümler ortaya çıkması yüksek bir olasılıktır. Diğer yandan ciddi kafatası yaralanmaları, göz kayıpları, yaşamsal riskle hastanelerde yatanların listesi vahim bir insan hakları ihlali tablosu ortaya koymaktadır. Daha bir ay önce diyor kendisi, tabii başlattığı dönemde 1 Mayıs 2013 günü Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy bölgelerinde kimi emniyet mensuplarının yurttaşları hedef gözeterek gaz tabancalarını kullandığı çeşitli Televizyon ekiplerinin çekimlerinde açıkça ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın izlenmişti. Baş ve vücutlarından yaralanan pek çok yurttaş tedavi altında bazıları komadan hayata geri dönebilirse yaşam boyu sakatlıkla karşı karşıya. Diğer yandan sokaklardaki insanlarla beraber civarda konut, iş yeri ve dershane ve hastanelerde bulunan çocuk, yaşlı, hasta, alerjik bir niğne. Pek çok yurttaşın sağlık durumu kent merkezindeki bu aşırı gaz kullanımından. Çok olumsuz etkilendi. Halkın emniyetini korumakla görevli birimler halkın sağlığını tehlikeye sokamaz. Bu birimlerin maaşlarını halkın ödediği vergilerden karşılanmaktadır. Emniyet müdürlüğü halk için, emniyet halk için hizmet sloganının içini dolduracak sorumlulukta hareket etmelidir diyerek talebini dile getirmiş Oya. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan barışçıl muhalif gösteri ve yürüyüşlerde, sokaklarda, kampüslerde ve alanlarda emniyet mensuplarının yurttaşlara İşgalci düşman muamelesinden vazgeçmesini sağlamak için herkes bu kampanyaya destek olmaya çağrıldığını dile getiriyor. Oya bu kampanyasında biber gazının yasaklanmasını istiyor. Sırada yine geçtiğimiz yazı ve Gezi Parkı dönemini anımsatan bir kampanya var. Hatice Arıcı tarafından başlatılan kampanya Moda'daki Mehmet Ayvalı Taş Meydanı ve Moda Çocuk Parkı alanlarının zemin altı katlı otoparka dönüştürülmesine itiraz ettiğini dile getiriyor. Hatice Durumuş şu sözlerle anlatmış. İBB eski moda havuzu olarak bilinen Mehmet Ayvalıtaş Meydanı ve Moda Çocuk Parkı'na çok katlı yeraltı otoparkı yapmaya karar vermiş. Planlar her zamanki gibi sessiz sedasız askıya çıkmış. İtiraz hakkı süresi dolmuştu. Esas söz hakkı biz mahallelerde ama Büyükşehir Belediyesi haberimiz bile olmadan kararlar almaya devam ediyor. Mahallemizde park sorunu olduğu bir gerçek Ama bunun çözümü buraya toplu taşıma yerine özel araçla gelmeyi özendirecek ve dışarıdan daha fazla arabayı mahalle ortasına kadar sokacak, trafiği iyice kitleyecek, buna bağlı gürültü ve kirliliği arttıracak, meydandaki ağaçları yok edecek, yeraltında olsa bir otopark değil. Kitapçılar birer ikişer kapanıyor. Mahalle dokusu bu gidişle yok olacak. En merkezi yerlere yapılan otoparklar da bu değişimi hızlandıracak maalesef. Mahalleli için çözümler üretilmeli. Bunu da ortak akılla yapmalıyız. Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi'nin seçilen yerlerin uygunsuzluğu gerekçesiyle itiraz edeceği dile getirilen Hatice, Cafer Ağa dayanışması da imza kampanyası başlattığını, Change.org'daki imza kampanyasına ek olarak farklı yerlerde masalar açıldığını Mahalle evi ve muhtarlıktaki direkçilere de imza atılabileceğini dile getiriyor kendisi. Sırada dilencilik ve uyuşturucu madde vererek bebek ve çocukların dilencilikte kullanılmasını durdurmak için başlatılan bir imza kampanyası var. Funda Üstün Kubuş tarafından başlatılan imza kampanyasında kanunen yasak olan dilenciliğin günümüzde insanların iyi niyetini suistimal etmekle kalmayıp ticareti yapılabilir bir iş haline Geldiğini dile getiriyor. Öyle ki bu uğurda nice bebeklere, çocuklara alkol, uyuşturucu ve benzeri maddelerle uyutup halkın vicdanını sömürür hale gelmiştir. Kullanılan materyal olarak görülen o bebek ya da çocuklar kimi zaman kiralanabiliyor, kimi zamansa çalınıp bu uğurda kullanılabiliyor. Ve bu yüzden bebeğin ya da çocuğun baygın olması, sızmış olması ve ölmüş olması dilenen kadınların ve dilendirilen aracıların pek de umurunda olmuyor. Senin umurundaysa imzala diyerek talebini Dile getirmiş Bu kampanyasında direncilikle ve özellikle çocukların dilendirilmesi konusunda önemli bir adım diye düşünüyoruz. Sırada bağımlılıkları konu alan bir imza kampanyası var. Seyide Yörük tarafından başlatılmış. Diyor ki bağımlılıklar ve uyuşturucu konusu artık yerel yönetimlerin gündemine gelmesi lazım. Bizler bağımlılıklarımız nedeniyle maddi manevi pek çok şeyi kaybetmiş insanlarız. İstiyoruz ki artık çocuklar, gençler ölmesin, analar ağlamasın. Çünkü bunun bir çözümü var. Ülkemizde uyuşturucu maalesef çok yaygınlaşmış durumda. İlkokullara kadar inen bu zehirlere karşı topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor diye bir çağrı yapmış. Günün son haberine geldi sıra. Fatih Akça tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, ödüllü şair Hakan Keysa'nın görevini iade edilmesi. Fatih diyor ki şairler kolay yetişmiyor. Ödüllü şair Hakan Keysan görevini iade edilsin. Yazarlara, şairlere, sanatçılara eziyet edilmesin. İşte talebi bu. Çivril Belediyesi'nden istiyor bunu. Basın, yayın, halkla ilişkiler müdür vekilliği yaparak ödüllü şair Hakan Keysan'ın seçimlerden sonra görevden alınarak çöpçülüğe verildiğini dile getiren Fatih diyor ki çöpçülük de diğer işler gibi onurlu bir iştir. Emek onurumuzdur. Ancak bir şair de kolay yetişmiyor, el üstünde tutulması gerekir diyerek talebini dile getirmiş Fatih Akça Çivril Belediyesi'ne yönelik. Change.org'da biber gazından dil dilendirden çocuklara, kentleşme problemlerinden sanatçılara sahip çıkma konusuna kadar her konuda halk hareketleri büyümeye, örgütlenmeye devam ediyor. Esen kalın.